Sen müzik konuşuyoruz oğlum bize mi bakacaklar? Tabii canım. Şey, geçen bir tane hoca işte şey konuşuyorum. hocam nasıl yapalım nasıl nasıl eleştirebiliriz falan hmm. diye konuşuyorum işte. Ee, şey diyor. Yani önce bir şeyden kurtulalım diyor. Hani bilgi vermek çok önemli diyor en başında. Şu an mesela Spotify'a bak müziği müziğe indirgediler diyor. Böyle baktım be <gülüyor> tamam. Müziği müziğe indirgemedim falan diye böyle çok felsefi konuştu bana. <gülüyor> bir ilk düşünce çok saçma geliyor ama şey açısından da mesela hani bir albüm aldığında şey vardır ya abi işte e, bunun şu, şu gitarında şunlar şu çalmış davulunu şu çalmış bu burada kaydedilmiş Aynen. şarkının sözleri bu ne bileyim şu yılda kaydedilmiş falan Spotify'da bunun hiçbir yok yıl haricinde ve e, çıktığı evet, şey arjinde e, dağıtım şirketi haricinde. hani o beni düşündürdü açıkçası yani nasıl yapılabilir nasıl e, tabii, konuşabilir şey hakkında yine gidip şey Wikipedia'da mı okuyor yani ya, tabii tabii gidip bakıtıyım yani bir de mesela eline bir albüm aldığında yani görebileceğim bir sürü info var Aynen. Şey, hani şarkı üzerine konuşabilecek çok daha fazla şey oluyor için şimdi mesela hani belki de eski insanlar bizden daha fazla şey biliyoriyoruz bazı gruplar hakkında ben mesela çok fazla isim bilmiyorum bırak gruplarına ya da ona buna dair diye yani aslında mesela şey olarak doğru diyorsun kimlerde çalmış kimdedir <gülüyor> falan. Millet onları biliyor yani Şimdi kimse bilmiyor zaten. Biz pozla pozur doğuşuyor. <gülüyor> yani yalansa yalan. Öyle abi, öyle kesinlikle öyle. Ya, o yüzden bu tabii üzücü bir durum. Öyle. Ama aşılmayacak şey de değil. Yani bir şey lazım işte yani. Bir mi Bu müzik şey çok şey bir şey oldu yani hakikaten hocanın dediği gibi. Böyle... Ya tıklayıp ulaştın. Ya da ne bileyim işte. Spotify'da özellikle 3 saniye, 10 saniye dinleyip skip'a bastığın bir şeye dönüşüyor ya bir yerden sonra. Hmm, evet, evet. Spotify için müzik üretmek de yani bir dijital ortam için müzik üretmek de bazı kaygıları getir getiriyor başında. Mesela ilk 10 saniyede dinleyiciyi almalıyım hmm. gibisinden. Heleki evet. popüler bir parçaysa yani ne bileyim mesela listeleri var işte okuma listeleri, odur budur gibi tabii listeler tabii. var. Onlarda belki bu gözetilmez ama ne bileyim. Mesela Şu bir haftalık yeni keşifte direkt öyle yapıyorsun zaten abi. E tabi tabi. İlk bağladıysa seni, okey. Bağlamadıysa skip. Skip yani, evet. Yani hiçbiri... Bir de dönüp bakmıyorum bile zaten. Evet yani. evet. O sana verdiği haftalık liste ya da diyeyim, işte, e, günlük şey listeleri falan veriyor. Onlar zaten dinlediklerinden oluyor ama... Yani... Orada basıp geçiyorsun. Belki... Bambaşka bir şey yapmıştı tamam mı 4. dakikasında? Tam biterken bitiriyor adam parçayı böyle bam diye kafa kafeye vuruyor. Ama senin için bir yana arz etmiyor yani. Mesela şu listeye koyduğumuz bütün parçalar neredeyse o şeye uyuyor. Ama bir yandan da mesela e, parça süre, sürecinde de güzel şeyler eklemeyi başarmış. Evet. Bu, an, bu yandan bir dakika birkaç kişi de gelmiş sanırsam. Şöyle bir daha yenilerek bakalım. Kimler burada? Üç kişi gösteriyor. Üç kişi olsun. <gülüyor> ya da kayıt, kayıt olmamış insanlar da olabilir. Kimsiniz bilmiyorum ama selamlar. <gülüyor> <Ayol gülüyor> Hoş ya. geldiniz. Merhabalar. Eee Şimdi mesela ilk sen mi başlayalım, benden mi başlayalım? Başlayıcı sen. Başlayayım. Ghost'tan başlayayım işte. Ghost'tan başlayayım bak abi. Ee, şöyle, bu arada bir listemiz var. Onun e, hemen linkini şey yapalım abi. Linkini chat'e falan paylaşırsın bir yandan sen. Yok yok o, yok, o değil. değil tamam. ben, de. ben de konuşayım bu arada. Yani Ghost, ben uzun zamandır falan dinlediğim bir grup ama şey olarak değil. Böyle aman tanrım falan dediğim bir grup değildi. ...çok güzel değişik bir kafadaydı işte ne bileyim... ...çok böyle hard bir işte... ...death metal grubu falan gibi gözükse de... ...çok Hı -hı. yumuşak falan... tınılara sahip, çok güzel vokale sahip bir gruptu benim için... ...ama... ...şu albümle Meliora albümüyle... ...Meliora'nın versiyonunda gelen bir parça bu... ...bir single'dan eklenmişler sanırım... ...abi o kadar çok... ...yani 2015 yılında yapılmış bir albüm ama... ...o kadar çok geçmişe gönderme var ki parça içerisinde işte... ...o 80'lerin... ...o klavye soundlarını alıyorsun... ...işte... Zaten parçanın işte vokali falan, o arkadaki gitarların yerleştirilmesi falan tamamıyla yani hani o dönemin rock o sound'una erişmiş şey, durumda. Klavyeyi e, ben de ilk dinlediğimde şey yaptım, fark ettim. Hakikaten orada Hı -hı. güzel bir şeyler oluyor. Yani bir metal grubundan beklenmeyecek şeyler oluyor. E, tabi tabi tabi. Bir de şöyle abi, e, mesela hani ben hep seninle konuşurken de şey diyorum yani bir şey yapması lazım parça. Yani bir şey yapmak zorunda değil ama. Bir şey çıkartabilmem lazım benim o parçadan. Ben boşuna dinlemek istemiyorum. Sen de öyle istersin. Ya, tabii gönlü öyle istersin de yani. Bu biraz ya, çok şey. Zor bir şey bir parça içerisinde dinlemek yani. Ya da çok şey dinlemek lazım. Her zaman öyle de dinleyemiyoruz mesela. Ben otobüste giderken öyle dinleyemem yani. Ya, tabii canım yani. Sağda solda gaspçıyı görüyorsun çünkü <gülüyor> artık. <gülüyor> Neyse o zaman ben parçaya hemen gireyim. Sen yavaştan başlatacağım. Bir yandan da biz takılmaya devam edelim. Tamam. Ben parçayı başlattığımda şöyle şuradan bizim sesimizi kısacağım. Arada unutursam atılar tamam. Tamam tamam tamam. <gülüyor> Haydi başlatıyorum. Square Hammer gelsin. Ghost'tan. Ghost BC diye geçiyor bu arada. Sonradan isimlerini değiştirdiler Ghost <gülüyor> diye bir telif hakkını almış. İsim. Manyak Abi. mı? Nedir falan. Copyright Alert. Copyright Alert. İyi baştan gelelim mi? Geleceğim. Geldim. Ee, Parçaydı dedik Parçamız... Neydi parçamızın adı? Parçamız... Ee şey Hammer'lı bir şeydi. Square yani, Aynen. Şöyle köşeye yazayım. Ghost. Olsun. Square Hammer. Ghost. Ben go eskiden böyle çok hardcore şey, metalci olduğum için böyle işte men or dead anladın oh. mı? Abi? Öyle olduğum için bunlar böyle çok şey geliyordu bana. Çok yavaş. Yani hmm. yavaş değil de böyle. Çok sakin. Hmm. Böyle rejimi atamıyordum içimden. Ama böyle bir yaş aldıkça, <gülüyor> sanki çok yaşlandık gibi. be, falan. <gülüyor> 20 yaşına gelince insan böyle bir yavaşlıyor, Öyle ister istemez. Bir de tabii şeyin değişiyor yani insanın, lisedeki metal üniversiteye geçince bir <gülüyor> değişiyor. Zaten. Bir daha şeyden önce abi şöyle, e, metalleri rak arasında çok böyle ciddi bir fark yok aslında ama asıl bence farkları o agresyon. Tabii yani gençlikte o agresyona ihtiyacım var çünkü Hani kanın daha hızlı atıyor, kalp atışların hı hı. daha hızlı, işte. ergenlik, lazım. ergenlik ne bileyim işte zaten şeysin, dünyaya karşı bir agresyonun var. <gülüyor> hani zaten hani mesela metal dinleyen genelde işte hani az bir kitledir ya şu anki hı hı. dönemde hele. Yani Aynen. şu an işte elektronik müzik var, bir alternatif olarak kullanabileceğin, işte popüler müzikler işte yurtdışında farklı bir yerde bulunuyor. O dinleyen insanların yanında mı yani, böyle bir şeysin anladın mı? Ulan metalciyim ben yani bro. Adamım kanka. Muruk. Muruk. metalciyiz biz. Deri ceketimiz var. Bir de hani biz de Bursa'danız ya. Bursa'danız evet, bu arada. Evet. <gülüyor> hani Bursa'da fark hani giden falan varsa bir böyle fark etmişsinizdir. Herkes siyah abi. Herkes siyah. Herkes metalci. <gülüyor> herkes metalcidir zaten. Hani bir sürü işte rak grubunun, bir sürü rak vokalistinin, solistinin çıktığı yer yani. Tabii canım. Tabii. Şey falan, Çevnafya'dan konserine gitmiştim abi. Hı -hı. Gelmişti kadın böyle duygulanmıştı tam bir şey diyor. Benim 16 yaşında ilk çıktım sahne brosede diyor. Çıktı sahne de şey kültür merkezi. Kültür parktaki şey var ya. Açık ha, büyük, al, açık hava tiyatrosu. Büyük yer. Aha, büyük yer. Abi <gülüyor> ben 16 yaşımda. <gülüyor> Aslında biz 16 yaşımızda şey dedik değil mi? Müzik yaşamaları falan. E tabii canım evet. Yani 10. Evet. sınıf mı oluyor 16 yaş? Evet evet evet. Yo o, 11 oluyor. 11 oluyor tamam. 11. 11'de zaten 3.ye çıkıyorduk biz. Tamam aynen, aynen o ben, on... sıkıntı yok. Ben on... O kadar da kötü değilmişiz. Kaçta başladım 10. sınıfta falan başladım galiba. 12'de en son... Aa, Onur geldi. Onur mu geldi? Onur, Ne yapıyor Onur? Merhaba. Selam abi. Ne yapıyorsun abi? Selam. Ee, şimdi istersen seni parça parçaya geçelim istersen. Geçelim acı. hangisine geçelim biliyor musun? Hangisine Bak, geçelim? King Woman'dan geçelim. Tamam. İnanılmaz. Tamam. İrandan kalktı tren yani. Bu kadar uzaya bir şey olabilir. <gülüyor> Yani ablanın şey vokali, ee, inanılmaz depris vokali, evet. postrak gibi öbür öbür gitarlar. Ne ararsan var şarkıda. E, ülkesini falan biliyor musun şeyin? Sanırım İranlı olması lazım. Yani en İran. azından şey. Kız İranlı miyiz bakalım? Şeyi konuşalım o zaman parçadan sonra abi. E, mesela Türk gibi duyulmak diye bir şey düşünüyorum ben. Hı -hı. Hiç, hani hissettim mi? Yani Türk gruplarının... Yani böyle hiç sözü olmasa bile Türk gibi duyulma olayını evet, evet. dersin aradım. Oğlum şey Nemrut progresif rafi yapıyor. Onlar Hı -hı. bile Türk gibi duyulacaklar. Tabii da. Nemrut. Mesela Mayrat diye bir grup var. Onda bir ha, arada denetirim sana. Tamam, okay. Tunuslu abi. Dersin ki bak sözlere hiç girmesin. <gülüyor> Oldu gibi Türk grubu abi. Halbim mi? İnanılmaz yani. Böyle akar ya. Merhaba beyler demiş Onur. İdini izlemekteyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi Hayır o zaman. Hadi bakalım. Hoş geldin tekrardan. İyi olsun hepimize. O e, O zaman neye geliyoruz? Şeyden, King Woman'dan Burn geliyor değil mi? King Woman'dan Burn geliyor. Hadi bakalım. Copyright Alert. Copyright Alert. Evet parça bitti tekrar geri geldik. Şunu bakayım tam. Ee nasıl buldunuz? Çocuklar, gençler, güzeller. Nasıl buldunuz? Yazın abi aynen. Bize bir Yazın, böyle şey yapın. Biz görüyoruz buradan. Yeni gelenlere de selamdan, selam bu arada. Hoş gelmiş herkes. Ee, bunu okuyacak vaktim var mı? Merhaba. Sen kimsin? Göster kendini. Okcivelek de gel burada. Uluskan'cığım hoş geldin Onur'cum hoş geldin. Çüper çüper yazmış Onur. süper çüper tamam. Çüperse çüper yazıyoruz. Çüper. Çüper. Türk gibi duyulmak. <gülüyor> Türk gibi duyulmak evet. Ama mesela bak İran'ı dedin ya. İnanılmaz abi hani şu zaten post projelerinde o şeyi yakalayabiliyorsun ya mesela e, geçen şeyden bahsediyorduk. Cesen'in yayında da zaten şey yapmışlardı. E, Lin Pesto mu? Limpesto hmm. diye bir youtube kanalı var Böyle işte türk parçalarını Böyle indiraka falan çeviriyorlar He. Abi o dayanılmaz parçalar inanılmaz şeylere dönüşüyor biliyor musun? Aynen. Kliplerle falan birlikte öneririm sana Yani çok ilginç ya Mesela hani ufacık bir akor değişimi falan değişik yerlere gösterebiliyor Türk gibi duyulmanın sıkıntısı zaten orada Abi adam Zaten klasik Kürt'i Hicaz Sabah akşam doğduğundan beri duymaya alışmış hmm. Tamam mı? Yani sen doğduğundan beri zaten bunu diyorsun. Yaptığın her şey buna bağlı olacak anladın mı? Hani, e, nedir ona? Toplum kulak hazlası diye bir şey var. İnsan duyduğunu yapar. Gördüğünü bir şeye Bilmiyorum. yansıtır. Ya şimdi yani şimdi adam Türkiye'de doğmuş. Tabii ki yani sürekli tabii. bunları duyuyor. Tabii yani, tabii, tabii bunları duyacak. Ama işte bence önemli olan bundan sıyrılabilir. Mesela bak o kadın bundan ve başarmış. Evet hiç Çok. ran gelmedi mi? Tabii tabii. Hiç gelmiyor yani. Bir de öte, ondan ötesi çok güzel bir kompozisyon var ve Bence vokalin tanısı çok yerinde. Ama bak şöyle bir hikaye var. Bu abla söylerken ben hiç İranlı olduğunu bilmeseydim hı hı. derdim ki bu doğudan bir abla. Hı. Çünkü kadının bağırışları şey gibi. Ağıt gibi Ağıt gibi olabilir ben mesela hiç çok hiç çok gözle bakmamıştım yani çünkü hiç Batı müziğinde ya da Batı kültüründe ağıt diye bir olay yok ya evet, yani evet. genel olarak ama siyah giyiniyor üzülüyorlar gidiyorlar <gülüyor> yani bizimkiler böyle 40 gece ağaç şarkı söylüyor evet, bir evet. şey yapıyor o yüzden ben sanki öyle derdim tek Belki. benzeyen yanı o onun için ama müzik falan hiç hiç hiç andırman. hiç an, yani mesela İranlı başka bir kadın var Yasmin Hamdan diye Hı -hı. o tam İranlı öm bu. Copyright alert. Copyright Alert. Ops geldik. Şu edemi geldik geldik. Ne abi? Ha yazılan siz... bir şeyler var mı? Baksana bir işte. Okuyorum hocam. Şimdi Bak neden açayım? Anlat. Edemi ya, ya şey. Şimdi dayı var dans ediyor falan. Hı -hı. Bu Talk Nasıl Bir tane de kardeşimiz var şey diye. Bu Joy Division Suriştı. Ian Curtis diye Joy Division. Abi e, herif şey. Yani e, Joy Divisionı bilen bilir inanılmaz bir grup. Herifin şey sıkıntısı var, epilepsi problemi var tamam mı? Hı. Böyle e, durup dururken epilepsi krizine giriyor hı. böyle garip garip hareketler falan yapıyor. Herif e, canlı performanslı bayağı, çalarlarken. Hı hı. Herif epilepsi krizine giriyor ve e, insanlar bunu şey şov yani, zannediyor wow, tamam mı? Çok fena. Ve bunu sürekli yapıyor her konserde. Yani sonra tut, tuttu falan diyor. Evet tut, tuttu wow, tabii, herif güzel. yapıyor ondan sonra ama yani o o, o performansını gör hocam yani karşındaki adam iptalsi krizi geçiyor henüz notaları hiç sektirmeden söylemeye devam ediyor çalmaya devam ediyor bir de orada böyle garip garip bir şeyler oluyor falan inanılmaz yani çok büyük tavsiye ediyorum herkese en ünlü şarklada Love Terrace Apart'tır zaten onu, onu biliyordun herkes biliyordu tabi tabi e hocam şimdi senin parçana mı geldik? Benim parçama ayarladık, benim parçam... Soracağınız şeyler var mı bu arada ya? Onlara falan cevap verebiliriz bir yandan. Evet. E, her şeyi sorabilirsiniz. Bir böyle bir 10 saniye bekleyelim abi. <gülüyor> Geç geliyor yani. demiş hoş buldum. Ya mesela öyle hani sahnesi... Sahnesi iyi olan... Çok insan var. Mesela hani Queen'in de sahnesi şey yapılmaz ama... Böyle... Alt tarafları da kalmış. Abi bunlar... Efsane sahneleri falan var dediğim mesela Toto var, tamam mı? Toto. Doto çok iyi sahnesi var abi hani o albümün hani ne varsa aynısı çıkıyor şeye. Okat kadar Evet. Eleki mesela 97'de bir Hollanda'da sanırız konserleri var. Orada bir hotline çalıyorlar. Öyle mi? Çok güzel abi. Bak şey var. Tabii ki. Ben pek sevmem ama Pink Floyd'un John'la performansları tabii ki. Yani. Roland Efsane. İşte Queen de Pink Floyd'un onları bir, bir ya onlar, ayırdım. Onlar kenarda. Ama şey var mesela. Ee... Çok... Gerçekten canlı performansı o kadar bir şey olması gerekiyor mu yani? Hareketli olması gerekiyor mu sence? Yani... Güzel soru. Şeydeki musun? kadar iyi çalman gerekiyor bence de. Evet. Ama işte böyle hani ayrım meydanında koşuyor abi falan böyle bayrak sallıyor, çıldırıyorsun <gülüyor> sen orada falan. Ama öyle olması gerekiyor mu? Yüzdüğü için. Işte. Yani şöyle mesela bak ben ayrım Maiden'ın... Belki şey çekeceğim yani meydancıları karşıma alacağım <gülüyor> ama... ayrım Maiden'ı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Aynen. Yani adamların mesela e, çok güzel sanşoları var eyvallah ama şey dönemde çıkıyorlar abi hani bu e, İngiltere'de işte Sex Pistols'un çıktığı zamanlar hani Anarşi indi ha. şey, UK'de falan tabii, tabii. o zamanlarda çıkıyor ve o zamanlarda milliyetçi bir akımla çıkıyorlar. Yani aslında işte ne bileyim o, o zamanın Punk'ı şöyle giderken Iron böyle gidiyor ve oradaki seyirciye kalıyor Tamam ama yani... zaman. Ben o yönden mesela antipati duymak değil amacım ama şey, e, belki de birazcık hani şey, e, adamlar o punk'ın o hacmini birazcık söndürdüler gibi. Çok iyi iş yaptılar ama ben punk'tan biraz daha şey bekliyordum. Çünkü o zamanlar o kadar iyi şeyler çıkıyordu ki punk zamanında, işte Sex pistols'un zamanları, o eski şeylere falan bakıyorum. Adamlar o kadar, e, nasıl söyleyeyim, deneysel şeyler yapıyorlar ki... Adam gitarını akord etmeden sahneye falan çıkıyor. Hani şeye geliyoruz buradan. Acaba öyle olmalı mı? Acaba her şey mükemmel olmalı mı? Hı. Bence hayır. Şöyle e, sen bir albüm yapıyorsun tamam mı? E, bu albüm böyle bir 10 parça, 13 parça bir CD'ye ya da bir plak sıkıştırıyorsun işte. Plak buçuk dakika falan alıyor içine yani. Hı. Sen bunu yaptıktan sonra insanlara bunu sunuyorsun ve senin anlatmak istediğin şey var ya da senin dinleyiciye dinletmek istediğin belli bir duygu, belli bir şey var. ...konserde de bunu verebilmek istemen lazım. Bu mesela her zaman coşmak, her zaman muhteşem dans yani, evet. şeyleri vermek değil. Mesela Marilyn de bence sahnesi muhteşem. Hiç izlemedim biliyor musun? Çok saygı şeyler <gülüyor> o ya. <gülüyor> i̇şte o yüzden izlemedim. <gülüyor> ben çok dark zamanlarında falan çıkıp bakıyorum. <gülüyor> ee, o zaman senin parçaya geçelim yavaştan. Geçelim. O bir şey de söyleyeceğim Iron Man'ın hakkında. Iron Man bir albümünü dinlemeni istiyorum. Hangi albüm? Yazayım hemen. Ee... Şimdi aynı anlatılamıyor ama albümün 9. şarkısı var. Nomad ismi. Nomad. Şarkı 9 dakika bir şölen abi. yapıyor O albümün bütün şarkıları bence çok iyi bu arada. Halbazen yani, Iron Maiden mesela Balat Balat gibi nasıl diyeyim ya da işte maş e, marş gibi bir şey yazma konusunda inanılmaz seviyatlıydı evet, o zamanlarda. Evet. Ya hani dedim ya bir belli bir akımın şeyi öncüsü. Al mesela bayrak taşıyarak Evet, gümgür yani annemi aynen. O sahnede hani böyle şey sahneleri vardır ya konserde böyle ucunu göremezsin insanların. Hı hı. Yani böyle Horizon'a gidiyordur adamlar. Tabii. 500.000 yani, kişi var. Hani <gülüyor> <gülüyor> aynen. Hani oradaki 500.000 kişiye şunu vuruyoruz deseler vururlar anladın Tabii mı? Tabii Çünkü evet. Iron Maiden'sın yani. Aynen. Bir şeyin önderisin sen. Evet, orası öyle doğan öyle, öyle. İşte ama ha bak burada albümün adı da şey, Brave New World. <gülüyor> tamam. Ha ha tamam. Onun işte Nomad diye bir şarkısı var. Beyler siz de dinleyin. Hatta bak yeni kişi gelmiş. Şirki Zoan bir. Sen de merhaba. Hoş geldin abi. Hoş Na, Ne yapıyorsunuz? Yazın. Ee, ne demiş Onur? En sevdiğim grup Cutting, Cutting Crew. Mı? One Hit Wonder'ın baba örneği. I don't Kesinlikle anlamadım. Ben de anlamadım. Cutting Crew'a bir bakayım. Cutting Crew'a bakıyoruz Onur'cum senin için. Hemen not düşüldü abi. Bundan sonraki yayınlarda sen tekrar olursan belki konuşuruz. Ben dinlemiş olurum mu muhtemelen. Evet. Bunu ilk dinleyip sana şey yapacağız. E, Dikilerimizle şey. döneceğiz. <gülüyor> yapacağız, şimdi. Size arayacağız. <gülüyor> benim şarkıya geçelim parça. Şimdi burada bize şey geliyor. Sonic Youth'tan Message, Message The story. Bu şarkı e, ölümün eş anlamlısı. Yani mükemmel bir e, şey. Cinayet. Depresyon. Var. Anladın mı? Hı -hı. Ama şey depresyon değil. Ağlak bir depresyon yok yani anladın mı? Mesela işte Mezistar ya da Slow Dive gibi böyle Dreamrak'taki ağlak depresyon yok daha böyle, böyle inanılmaz kaliteli ama işte şimdi dinleyeceğiniz birazdan çok alıp başka yerlere götürüyor yani insanı, başlıyor mu bunu? Ya şey gibi mesela şeyi merak ediyorum ben ben zaten dinledim başka birazcık hani ön bilgi olucamak için mesela hani o depresyonu vermek vermenin birkaç yolu var tabi ne bileyim? İşte evet şey de depresyon veriyor bana Dur, aklıma gelsin şimdi i̇şte mesela dem patlanski de depresyon veriyor bana. Hı hı. Ama o mesela birazcık country tarzında veriyor. O işte acılı acılı böyle soundlarda veriyor. Johnny Cash de veriyor yani. Johnny John Cash e de veriyor. Johnny Cash'e zaten artık hani böyle, <gülüyor> böyle olsun yani. <gülüyor> Yeter alıyorsun İşte e, şeyi nasıl söyleyeyim ucuza kaçmadan yani <gülüyor> şeyine kaçmadan <gülüyor> evet, evet, verebilmek bravo. çok önemli. Aynen. İşte burada, burada onu görüyoruz anladın, anladın mı? Hı -hı. Yani öyle e, seni hemen ağlatacak çok şey, çok belli şeyler var. Anladın seni amaç. Şöyle çalarsın, böyle çalarsın. Zaten insanın içi böyle bir şey olur. Tüy diken ama her türlü olur yani. Burada işte gördüğün şey, dinleyeceğimiz şey hiç öyle bir şey değil gibi. Anladım. Abi. Ama çok da fena bir şey. Evet, o zaman geçelim. Hadi geçelim bakalım. Mesaj distur geliyor. Son iki aç. Copyright Alert. Copyright Alert. Tekrardan geldik. Merhaba beyler beyler, bayanlar. Yedi kişi olmuşuz. Kimler göremiyor ama hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hadi merhaba. <gülüyor> Onurcığım gördük senin yazını. Ne demiş? Daha yeni dinleriz. Dinleriz ya. ya kadar? Haftaya falan. Konuşuruz. Yani. Ben en azından şöyle abi yeni bir şey bulmak konusunda çok kendime şey diyeyim. Yani mesela sevmediğim o bir tanesi yani çok yeni şeylere açık değilim bazı müzik ha. konularında. Yani hep devam edelim. Aynı canlılardan devam ediyoruz Aynen aynen. Ya tabii ki de arada işte nasılmış acaba? bu canın neye evet. Hı -hı. sahip? Ne gibi özelliklere sahip falan? Hani birazca şeyde bakıyoruz ya biz. Hani kritik dinlemek diyelim onu. Hı -hı. Biraz da işte mutfağına bak bakarak işin. Aynen, aynen. Neler yapılıyor abi? Ne ediyor bu insanlar? Niye böyle yapmışlar? Ya da bu insanlar bunu niye dinliyor? Evet, evet. Yani, yani biraz sosyolojik yaklaşmak gerekirse. Valla o... ben onu kırmaya çalışıyorum Hacı. çünkü Çünkü rap... Mesela ben rap hayatımda hiç demedim. şimdi yalan söylemiyorum. Hiç düzgün, böyle oturayım da dinleyeyim demedim hayatım boyunca. Sonra işte bu sıralar böyle şey yapıyorum. Duyunca böyle hemen kapatmıyorum, tamam bak ne yapmış bu evet, ya? evet. falan diyorum. Bence hala dandik <gülüyor> Ya <gülüyor> şöyle abi. hani bazen güzel şeyler çıkıyor. Şey aslında, düşünüldüğü zaman hani şeyden bahsettik ya metal, niye dinliyorsun? İşte o agresiflik, yani mesela ergenlikte hı. niye acaba o metal seni çekiyor? Sen niye o, o an metal dinliyorsun? Benim bulabildiğim sonuçlardan bir tanesi de işte o agresiflik, o işte e, şey soundlar, hırçın soundlar. Zaten hani senin o an içinde bulduğum psikoloji. Rap de bence ona birazcık şey, yönden yakın. Onda da mesela bir e, ya, aksilik var orada bir aksilik yani. var. Orada da bir neden ona, terslik durumu Hı mevcut. Aynen. Ama orada şöyle, ikisinin bence var. en büyük şeyi ayıran özellik, metal biraz da ııı e, tanısal anlamda sana o agresyonu veriyor. Sözler, yani tabii ki çok, çok güzel tabii sözleri yok. olan metal parçaları var. Ama ben mesela hangi metal dinleyicisine sorsam ilk şey söz olacağını düşünmüyorum tabii yani ki çok. Ya. Tabii ki. O hani gitarlar, o sert kickler, snare'lar falan yani her şeyden önce. O. Ama rap'e baktığın zaman abi, e, rap'te güzel söz olmadan, yani kesinlikle hayır bu. Bir de şimdi şeyde, e, hani metalde o groove dediğimiz olay o kadar çok işlemiyor ya evet. Yani. Hı hı. Mesela Black Sabbath'ın şey War şarkısında groove var tamam mı? Hı hı. Onda da böyle var ama mesela Men o orada ya ben mı? Evet, iyi olsun ya da. Çıkıyor da diye gidiyor. yani onda böyle şimdi abi de şey yapmak istiyor. Böyle bir mospite girmek istiyor ama <gülüyor> groove'a girmek istiyor böyle evet. O yüzden rep dinliyorum. Çok evet. mantıklı ben bunu okuyayım. Ben böyle ok açıklıyorsun o, okuyayım. O beatlere çok okuyayım. Ya da ne bileyim mesela işte o zincirlerin o ee, ne bileyim o zamanlar içinde bastırılmış hmm. işte polisler tarafından sürekli işte neden ona hakkı yenmiş <gülüyor> insanların kötü oluşmuş insanların o e, kendini kantlamak için kendini anlatabilmek için tercih ettiği müzik tarzına da çok okuyayım. Tabii çünkü yani çok e, nasıl derler <gülüyor> e, doğru bir şey heriflerin evet, evet yani. siniriyle angry'la çok Aynen doğru öyle. bir müzik türü. yani anlattığı şey. Metal anlatamazsın metalle anlamazsın bir bir de şöyle bir şey abi hani onlar mesela o zenci kültürü bir yönden mesela caz anladın mı Tabii, bir yan, bir yönü jazz da adamların türküsü caz yani aynen. ama bir yandan da baktığında onların e, o sinirini atması için zamandaki o beatler R&B dediğimiz hani belki de bluesun çok daha değişim bağış başkasına geçilmiş hali Tabii. orada da bahsettiğim şey e, sözler iyi olmazsa yani ...o bitin üzerine etkileyici sözler yazamayacaksan, o sadece bitte kalıyor. O evet, çok basit, evet. o çok... Yani şu evet. an mesela şey programı tak tak tak tak bit yazarım. Bir belki yazarsan. etkileyici olmaz, belki yeterince grubu olmaz. Ama asıl bence grubu veren orada ya da işte asıl melodiyi taşıyan, hı -hı. melodik yapıyı taşıyan sözler. Zaten yani, öyle gidiyor abi yani. Evet, hani kickle işte vurgu, hı -hı. vokaldeki vurgu böyle bağlantılı gidiyor evet, yani. evet hani, orada. Sallantıyı zaten vokale verecek Aynen, Yani zamanında işte Jay-Z'nin... Hani Snoop Dogg'un belki Dr. Dre'nin falan bile Hı -hı. verebildiği Emin bile verdiği O groove hissiyatı vokalden geliyor Aslında aynen. Yoksa hepsi zamanına göre çok basit şeyler yani Belki 50 Centlikler birazcık daha şey oluyor Belki Kanye'ninkiler birazcık daha prodüse Kanye bir biraz daha evet Ama hani o dediğimiz o gangster rap'in ilk Şeylerinde çıkan insanlar O hani <gülüyor> baba <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Altın dişliyim evet. silahım da elimde şeyleri Hani o tarz tabii ki de şey yapabilirsin Direkt demiş ki Guilty Pleasure şarkınız var mı? İtiraf alabiliyor muyuz? Ha, guilty Pleasure şarkısı. ha? Söyle abi. Abi hemen hemen. hemen. birazdan açacağım şarkı. Öyle misin? Cidden aynen. Mı? Benim e, Nu Metal hayatımın Aha. en büyük e, Guilty Pleasure'dir. <gülüyor> nu Metal'den e, zinhar hoşlanmazdım. Yani hep severdim. Ama hep e, insanları şeylerden. Nu Metal'in <gülüyor> <verim> yöre. <ya." gülüyor> pozarlık pozarlık. Aynen. aynen. <gülüyor> yani, böyle... Adam gibi metal dinleyen böğürün derdim. Tamam mı? Hı -hı. Ama içten içten böyle Hı -hı. E, yalnızca. Ya mesela New Metal'dan kastım Slipknot, Link, Linkin Park gibi mi? O kadar kötü değil. Onlar Anladım. kaliteli değil. Bak. Işte yani, o, bak evet. o, şey Aradaki olay o mesela. Şimdi dinleyicimiz Deftones gerçekten kaliteli bir iş yapıyor. Anladın Hı -hı. mı? O arada davulu olsun, gitarı olsun, riffleri olsun, vokali olsun, sözleri olsun gerçekten kaliteli bir iş. Hı -hı. Linkin Park'ı bir kenara ayırdım. Slipknot biraz şey... E, 9-14 yaş arası çocuklara maske takıp gaza getirelim. Evet, biz kimiz acaba? Ooo, olan. Ah ne oluyor? Zaten Sıtlı bir şarkısı vardır güzel. O da şey e, kesinlikle hatırlıyorum. Ha, yani. aynen. O, o böyle bir biraz gruyu bir şarkı, var. anladın mı? Gruyu parça. Groovy böyle kafa salıyor onlar. Şöyle Sıtlımanın abi e, öne çıkmamış parçaları daha güzel aslında. Yani sülfür gibi ne bileyim. Doğalite aslında çok öne çıkmış bir parça ama Doğalite çok güzel bir parça. İşte Surfacing mesela çok muhteşem bir parça abi. Bir hani şey, mi? rahatsız eder anladın mı? Hı -hı. Ya ben mesela New Metal'de şeyi arıyorum. Linkin Park'ta o pek yok ama Linkin Park'ın başlarda çok fazla bir şey var. Adam bir kere zaten evet. piyasanın anasını yani. Aynen, aynen. Adam büyük oynadı yani. <gülüyor> Tabii çok büyük oynadı oğlum. Hani Stone'dan falan 4 kere dediği bir tekrardan aynen. albüm çıkartılar da o albüm çah evet, so. falan. İşte bak görüyor musun ya? Ya tutacaksın abi. Mesela biz burada şu an kaç kişiyiz? Bak bakalım mı? Bakalım hocam. Şuan altı kişi 6 Bak, Ben altı kişi, Boy. ben altı kişi için bayağı uzun süre devam ederim abi bu şeyi. Yani <gülüyor> i̇şte adamlar belki de üç kişiye falan dinleteceğim diye bir tane albüm çıkartıyor. Sonra, sonra Milyonlar. Ve sonra sonra o kadar çok raksar oluyor ki Evet, sonra intihar ediyor şu çocuk Sonra intihar ediyor. Yani yazık tabi. Yani yazık tabi de yani. Benim guilty pleasure parçam abi. Çok büyük ihtimal hep sövdüm ama şey olarak. Sürekli dinlediğim, bu böyle e, popüler kültürün böyle elektronik parçaları işte mesela, nasıl diyeyim, Lady Gaga'nın bazı parçaları. Hmm. Guilty Pleasure'ım abi. bana sert Net, Net Guilty Pleasure'ım. <gülüyor> şey ama, şey yön, yönüyle bakıyorum. Mesela orada, hele ki Lady Gaga'yı mesela şey mi? Yani, övmek için falan demiyorum ama Orada kliplerde falan böyle abstrakt bir şey var anladın mı? Belli bir tasarım var. Hmm. Şey gibi değil hani Türkiye'deki şey gibi hani duvarın karşısına geçip ''Sen beni terk ettin, Aha, ben evet. şimdi seni unuttum'' ''Beach'' falan <gülüyor> kafasında değil yani. Ee, Zaten abla şey yapmıyor mu ya? Etle doluşuyor. Tabii tabii etle doluşuyor. De deli yani ben severim öyle kafaları. <gülüyor> o yüzden mesela o mesela guilty plajerimi alır. Şu an mesela 5 tane izleyici kaybettik galiba. Galiba evet. Şey... <gülüyor> Niye abi ilk baştan bu soruyu sordun ki bizi? Allah kahretsin. <gülüyor> Şeyi de seviyor musun? Şandalir. <gülüyor> Neydi? Siyah mı? o da böyle Siyah, he. Abla burası siyah, burası öyle beyazlı. Beyaz. Aslında Siyah'ın mesela vokal tarzı çok okey. Bence de güzel vokal. Hı hı. Aa evet, bu arada, Sabuncu Ramazan e, gelmişsin. Hoş geldin abi. Hoş geldin, ne yapıyorsun? Sen soru sorsana bize. Bak ne güzel bir şey Evet evet, sorularınız varsa alabiliriz. Bak, senin Guilty Pleasure'ın nedir O.K.C yazmış? Öğrenebilir miyiz? O.K.C söyle bakayım, senin Guilty ne? Aynen okay. aynen o kadar sordun yani bir guilty pleasure yani, alalım bir, senden Birbirinizi buradan nefret edin birbirinizden hadi Hadi pislik pislik şey yapın <gülüyor> yani birbirinize Hocam... yani Mesela bak rap dinlemek mesela guilty pleasure değil benim için tamam mı ben e, Çok evet. ciddi bir rap dinleyicisi değilim Dinlediğim parçalar da mesela Gangsta's Paradise'ı dinlerim abi arada yani. Açıp din dinliyorum ya. Ama, ama yani. dinlenir dinlersin yani Dinlersin Ama işte ben yani Güçlü playcim mı değil mi değil ya evet çünkü evet, evet. ya yani çünkü güçlülerin ben mesela şu an bahsettiğim gibi aynen. köpek gibi <gülüyor> evet. kötü olması lazım kötü olması lazım <gülüyor> gangster players yine şey e, yine götürür yani çünkü evet, onun evet. o böyle bir şey var yani bir keyif veriyor şu arka da o zaman e, geçelim şeye o zaman senden mi çalalım benden mi çalalım bir deftones çalalım Deftones'dan bahsettik güçlü playclara geldik nu metal deftones geliyor diamond dice hadi bakalım bu parçakın ne diyeceğim bir şey var mı o, soru yarı. Ha sabuncu hazır ama ben bir şey diyecek şey de seviyede değilim e abi. Yüre ediyor <gülüyor> bir eee laf sokacaksa dediğiniz adamlar inanılmaz. Şöyle bir şey abi. E, mesela bak şeyi düşünüyorum. E, mesela şey öldü ya. Eee Deyitmavi öldü ya. Hı. Adam'a dediler işte her zaman kendini değiştirebildi. İşte her Hı. zaman işte nasıl söyleyeyim? kendini şey adapte ve diye bir şey ortaya koyabildi. Aynı sene motor edin Lemi öldü. Aynen. Ama Lemi'ye de şey dediler abi. Abi hiç değişmedi adam ya. <gülüyor> değişmedi mi? Değil değil. mi? Getirdi, abi ben mesela şu kafayı anlamıyorum. Acaba hangisi daha iyi? Radiohead'te ben şunu yaşıyorum abi. Adamlar her albümde çok başka tada girebiliyorlar. Ama bu başka tada girmek onları için bir zorunluluk ya da yani bu sefer farklı bir şey yapıyoruz zorunluluğu değil. Adamlar zaten farklı bir şeyi e, duygu hissetiyorlar. Copyright Alert. Copyright Alert. şey abi. Biraz işte e, tasarım olarak yeni şeyler denenmiş. Kompozisyon mesela şey vardır işte. Verse, chorus, verse, chorus hmm. işte. Outro, işte intro, verse, chorus işte, outro falan. Resmi takip Aynen. eden parçalardan ziyade. Mesela hep aynı riff olsun abi. Bana farklı şeyler verebilsin. Hayko Cepkin'in bir parçası var. Hmm. Aş, e, neydi? Aşkınızdır abonun albümünden. Paranide hmm. bir parça var. Abi parçın nakaratı yok. Dün düz oh. ve bir hikaye anlatıyor tamam mı böyle yani baştan sona şey yapıyor tertemiz Mete Vatanlı da bir sürü parçası var böyle Hı -hı. bence çok güzel bu çok başarılı bu Mete gibi bir şey söyleyeceğim Hı -hı. E, bu onların çok ünlü bir şarkısı var Tear Drop diye Hı -hı. onun vokalini yapan abla Elizabeth Fraser diye bir abla Hı -hı. kendisi e, Kopto O diye bir Shoegaze plus ethereal canaclarının e, grubunun grubunun Hı -hı. solisti Abi sen neler biliyorsun ya, şu an etkiliyorsun, sağ Aynı zamanda ablanın şey bir tane başka bir solo çalışması var. O da çok ünlü bir şey var, the Siren diye. Orada daha böyle şey yapıyor. Nasıl derler? Daha klasik, daha böyle daha vokal odaklı bir albüm. gibi falan mı? Hayır, daha böyle şey Elizabeth Fraser gibi ya. Çok özgü bir şey var aslında. Çok büyük tavsiye ederim hepsini. Çünkü zaten Cocktail Twins dinleyici bir insan <gülüyor> şey oluyor zaten, o e, atmosferik ve eternel havadan böyle şey oluyor böyle. Zaten o şey demek ya, e, böyle mighty, biraz da heavenly bir <gülüyor> şarkılar var ya, orada böyle inanılmaz gaza geliyorsun zaten, böyle dinledikçe dinlemesin geliyor. Ben oradan bakmıştım işte, bu Mesir kim söylemiş acaba çünkü <gülüyor> bir da benziyor kadının sesine. Anladım. Baktım aynı çıktı, yani Mesir büyük, <gülüyor> <gülüyor> büyük grup. Buradan buna bağlıyorum. <gülüyor> büyük grup. O zaman Massive Attack'tan Come Near çalıyoruz. Spoils adlı bir single'ından parça. İki şey, Spoils ve Come zaten. iki parça var şey single'da. E, spoils çok alışamadım. Dinleyeceğim herhalde. Daha dinlerim ama e, Come belki bir buçuk yıldır falan böyle ara, ara sıra böyle şeyi dinliyorum. Şöyle abi hemen anlatayım birazcık. Mutfağından da anlatayım. Tabii. Şöyle çizerek de anlatayım size bir dakika. E, side Sidechain diye bir şey var. Şöyle çizerek anlatayım. Şimdi bizim ses dalgamız var ya. Şey yapamıyorum ya, çok gösteremiyorum. Neyse, sana göstereyim. Göstereyim. Şey yapanlardanlar. Bu mesela kick şey, tamam mı? Burada işte burada vuruyor, burada vuruyor, burada vuruyor, burada vuruyor. Bu her kick vurduğunda dalga boyutuyla birlikte kompresör dediğimiz bir sistem var. Kompresör, ses dalgaları belli bir seviyeye açtıktan sonra sesi belli bir oranda kısar, tamam mı? Ama sen kompresörü buna değil de farklı bir kanal açtığın zaman, mesela arkada klavye bakıyor, tamam mı? Daaaa diye gidiyor. Kompresörü buraya açıp, bunun... Trigger'ını buna verdiğin zaman bu şey dalgaları siny dalgaları her kick vurduğunda bir aşağı çöküp yükselir. Çöküp yükselir. Yani şey vardır ya mm, mm, mm, mm, diye yükselen bir şey yok. Eee <Gülüyor> mi? Tamamen bunun üzerine kurulu. <Gülüyor> Ama öyle büyük bir sound var ki ortada. Coşuyorsun ya. Yine kim anlayacaksınız ben. De. siz de, de anlayacaksınız. Hemen o zaman parçaya gidelim. Ee, Mesela tak Kamdiir mi çalıyor? Bu, bu arada hemen e, burada bak şey demiş Sabuncu Ramazan Tom yok diye bizi uyarmış. çok sağ <gülüyor> olsun kendisi. Eyvallah abi. E, neyse, neyse. Ne e, Bu arada şey de paylaşırsınız abi yukarıdan e, linki hemen paylaşırız. Ben size hemen linki gönderiyorum. E, Spotify listemizden linkimiz var çaldığımız parçaların link linklerini bulabilirsiniz orada. Hemen o zaman Kamdiir 20 gelsin? Gelsin o Copyright Alert. Copyright alert. Hop. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben map'liyim abi Daha hızlı geçebiledim. şey oluyor evet. duruyor. bir kalıyorsun. Sonra işte sesimiz geliyor. Sonra biz geliyoruz. Sen şey teknik olamıyorsan. Ben, ben bilmiyorum Teknikal yani. guy. <gülüyor> Sorularınız varsa burada yazın yani. evet hani ya. ya? Şeyde... burada yani orada samimi bir ortam konuşalım her türlü fikir çünkü zaten. Ee, hani şeyin amacı da bu. Olay, olay bu zaten. Evet, yani yani amaç bu maç ne iyi ne kötüden ziyade iyi aramaya çalışıyoruz ya. Burada kötü üzerinden de konuşmamız lazım. Ya yani. da ne bileyim her türlü fikir üzerinden konuşmamız lazım. Yani. Hani şeylerden de bahsedeceğiz işte. Rap mesela 16 yaşındayken rap yani Hı -hı. şey yapardım ya. Dilim rap de müzik mi kanki falan derdim. Şimdi bak bu şarkı yazan adam e, Afrikalı bir hip-hopçi yani. Bir Neydi hip adı? Abi? Ghost Oborijo Emivije. böyle bir şey. <Gülüyor> bakayım. Ghost Poet diye bir adam şey Nike öyle daha doğrusu. Yani adam sanatçı şey öyle. Obaro diye abi. Obaro diye adam. Adam yani, 83'lü falan yani. Aynen hip-hopçı rap yapıyor kardeşimiz. 2010 yılında single'ını paylaşmış. Parçanın yazarı o. Ne kadar güzel. Yazmış, söylemiş bir de herif. Tabii. Yani Mesip Atak üzerinde de büyük altyapılar falan çok iyi hazırlanmış. Ben parçanın o şeyini hastayım abi. Dedim ya, dümdüz. Ha evet. Yani hiç fazla bir şey yok. Hiç yükselmiyor, inanılmıyor. Ama e, şöyle, Repetition and Variation diye bir olay var devamlılık var. Seni bir şekilde bir şeye oturturuyor. Bir düzene oturtturuyor Tamam mı? Evet. Orada da var ya sonlarını duyurabiliyor mesela. Dıt dıt dıt dıt bir şeyden veriyor sonra işte akorlar giriyor. işte living here before don't see falan diye tekrar giriyor <gülüyor> o şey gibi görebileceğimiz kısım. Yine aynı şey üzerinde kalıp üzerinde işte zaten bu şarkının olayı bence biraz universal bir şarkı olması. Yani değil mi? böyle Kime dinlesen sever zaten, adım mı? Çünkü seni zorlamıyor, easy listening bir şarkı. Hı -hı. Aynen öyle. Ee, güzel bir groove var böyle, alttan böyle yavaş yavaş geliyor böyle. -lü -lü -lü -lü geliyor işte. Hı -hı. Böyle paşa paşa dinlersin yani, o yüzden. E, tabii. Bu şarkının bence kıymeti bu biraz da Aynen öyle abi ya. Aynen, katılıyorum sana. Mesela şey de öyledir. E, Warpix de öyle, Black Sabbath'tan. Evet ya, evet evet. Yani, Black Sabbath'tan mesela... Black Sabbath'tan Black Sabbath parçası var ya. O mesela öyle bir parça değil, değil. ama War Pigs tamamen öyle da, Mesela Paranoid tamamen öyle. Evet, Planet Caravan da değil mesela. Hı -hı. Planet Caravan'ı kimse, yani çok zor beğenir. Zor, zor. Çünkü zor bir şarkı. Mesela Symptom of the Universe, ben çok severim. Evet, Black tamam. De, Black Sabbath'ın en sevdiğim parçasıdır. Öyle evet, mi? Evet, evet ya düşünücü. Aynen. Planet Caravan. <gülüyor> o da güzeldir canım, O şey değil. olmaz? Hani Ozzy'nin kitabını hepimiz okuduk yani. Tabii canım evet. <gülüyor> Abi adamlar bir çekiyormuş ya uf ne çekiyormuş <gülüyor> moruk adam. Moruk ölmemiş ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse buradan çok yola sapıyoruz. Soracağınız soru evet. falan var mı chat'e bakalım bir yandan? Bakalım hocam hemen. Sorun ya. Bir şeyler yazın oğlum. Neyse chat ölü. Ölü taklidi yapıyor. Evet neyse. Ee, Ne yapıyoruz senden parçaya devam ederim o zaman. Ne Bak, çalalım abi ne senden? ne çalalım biliyor musun? Bak, elimde çok güzel bir punk var. Yeni <gülüyor> geldi. Hı -hı. Torch. Grupumuz Torch. Torch, tamam. Torch. Healer. İsmi de healer. Verelim mi? Punk. Verelim. Bence mi? verelim. Üzerine konuşalım bir şey var mı şu an Hiler? Ya yani. üzerine bu grubu ben çok tanımıyorum abi. Yani Hı -hı. bu sadece bu albümlerininle bu olduğu albümü dinledim. Hı -hı. E, genel olarak bütün şeyler aynı. E, şarkılar klasik punk. Rır rır rır diye gidiyor tamam mı? Hı -hı. Herhangi böyle bir wow denen bir şey yok ama bu şarkının özelinde bir tatlı bir şey varmış şarkanın. Anladım. E, gazı var. O yüzden bu şarkıyı koydum. Anladım. Ama mesela diğer albümlerde de bakmak lazım. O kadar evet, evet. şey değilim bu grup hakkında ee, ön evet. yok değilsin şu evet. Hı -hı. ya da bilgili de değilim o yüzden önyargım da yok zaten Hı -hı, anladım ee, o yüzden bir deneyelim bakalım derim yani anladım o zaman hadi o geçelim zaman hadi healer gelsin Torch'tan Copyright Alert Copyright Alert Nasıl hadi kaybetledim parçası? Çok güzel bittim. Yani şey değil mesela e, bu şey teyplerin falan bulunduğu zamanlarda yani ilk teyp kullanımı başladığı zamanlarda o klasik işte fade altı biten parçalar Beatles'lardan bile başlayan ha, hani, evet. hani yavaş yavaş uzaklaşıyoruz görüşürüz, görüşürüz şeklinde abi. biten parçalar gibi değil baya diye bitiyor böyle. Oh, Selçuk, Aa, gelmiş. Selçuk gelmiş abi hoş geldin. Merhaba abi ee, ee, şey Ger demişti merhaba. nasıl evet evet abi, merhaba abi. candır ciğerdir ya modumuz canımız ben de modum gerçi <gülüyor> ben değilim <gülüyor> Ee, şey kim demişti bir bakalım ona. Bakalım hocam. bunu okuyacak vaktim var mı demiş ki e, sevdiğiniz şeyler yerine sevmediğiniz şeyleri deneyip onun üzerinden neleri sevmediğinizi tartışsanız ya demiş. Çok güzel bir öneri ama abi şöyle biz şimdi e, de, zaten yayınla deneme, yayını, deneme yani. yayını. Şöyle bir hani zaten hemen hızlı bir liste hazırladık. Hani zaten spontane gelişen şeyler konuşuyoruz şu yani, an. Şu an hani... hiç şey değiliz yani. Ha bu zaten şey demek değil yani Her şey müthiş hazırlıklı olacağız. İşte e, yani ...şeyleri yani, yani. Bir şey mi falan gibi. değil yani biz gene öyle yani hazırlanan tiplerdeyiz zaten de... ...şey açısından... ...hani e, ileride tabii ki böyle şeyler zaman gelecek, ben mesela bir gün şeyi çok istiyorum abi Pentagram'ın bu gittiği hali konuşmak istiyorum yani. Ha, o, bence de ya. Gittikleri F evet, konuşmak ya. istiyorum yani. üzerimize kaka atıyorlar resmen. Tabi tabi, bir de böyle hani hiç durmadan artık anladın evet. mı? <gülüyor> bir tane şey, akustikli klip çekmişler ya. Tabi tabi. Zaten o. abi ben şey, e, onların da uzarı yaşlandı ya biraz şeyden düştü. işte performans açısından davulcu sen bilirsin. Hı hı. Bu arada bak ben gitaristim abi. Emre de davulcu. İyi e de davulcu. Evet. Yani davul birazcık şey isteyen. Neden ona efor Power. isteyen bir şey. Power isteyen bir şey. Bili biz eşi geçtikten sonra güzel yani, Rush'ın davulcusu e, hani ne yapıyor? Partis yani bass'ını par kaçırmaya başlamış. Adamlar şey demişler. Artık konsere çıkmıyoruz demişler. Çünkü Aa. Rush'sın sen anlamadın. Evet, mı? değil mi? Zaten yani, yani tom York'u, şey tom York diyorum ya. Tom Sawyer çalmak için Biraz şey lazım. tabii canım, ee, or, or grublu parçalar Aynen, yani. o çivi bir strengt lazım sana <gülüyor> insana yani, öyle bir güç mi? lazım yoksa dayanamazsın. Bu arada... Şey. Sizce overrated 3 grup müzisyen sayabilir misiniz? Overrated? Hemen yapıştırıyorum. Bütün türkindi gruplar. Türkindi gruplar. Şeyhariç. Jacuzzi. Ee, jacuzzi. Ja yani jacuzzi olabilir. Jacuzzi baya iyi grup. Ama yani şu sıra var biraz overrated bence. Hı hı. Çünkü herkes sevdi. Okay. Ve yani herkes şeyi dinliyor. Tek bir şarkı. Ne onun ismi? Bilmiyorum. Ben çok güzel bir ee... isim şansayla tamam, bakarsan. Nezi boşar. Eee Büyük Avukatlar. Büyük Avukatlar çok iyi iş yapıyor bak. Evet, evet. Büyük Avukatların ilk albümü ikinci, ikinci albümünde, ikinci albümünde biraz daha elektronik ayrılır. Fırtına hı. Fırtınayd diyorsun, değil mi? Güzel albüm abi. Ben e, kız arkadaşım önermiştim, dinledim baya. <gülüyor> Hakikaten çok enteresan şeyler var. Yani böyle içeride özellikle o kadın vokalinin eklenişiyle Hı -hı. Çok değişik şeyler oluyor. Ee, hem bak, punk hissi var, elektronik hissi var, Hı -hı. akustik... Yani bir önceki albümlerdeki hisler var. Vokaller çok değişik Vokaller bir kere. Çok değişik. Yani o... E, gerçekten inanılmaz bir albüm yani. böyle Türkiye'de çıkan en iyi albümlerden Ama işte biri. Başta biz overrated ile ee, overrated Benim aklıma gelen şu an ne olabilir? Metallica diyormuş bu dışarı. O kadar da gidilmeye gerek yok. <gülüyor> dur dur. Valla e, hacı. Overrated dediğim. Mesela kim var? Aklına gelen Ya ulan niye şu an acaba bağ bağlandım ya? ya? Ben diyorum Rolling Stones ya. Rolling Stones. Rolling Stones bence Öyle bir... mi diyorsun abi? Yani şu an böyle çok şey gibi gözükü <gülüyor> falan yani, olmak istemiyorum da. Yani bence biraz abartılıyor. Ee... Şeyine göre. Abi ama o zamanların hani şeyinde o dediğim gerilla kafalarında falan Rolling Stones çok geyikli kafayı duyurabilen şeyler yaptı. Ya olabilir. Belki de o yüzden. Mesela şu anki prodüksiyon aşamasında dinlediğimizde bize rahatsız edici şeyler duyulabilir. Hı hı. Hatta şeyden daha çok duyulabilir. Yani mesela eski parçaların şeyi vardır. ya O Chili'yi. Hani o prodüser demeden yani adamlar odaya girmiş baba, Van girmiş, çalmış çıkmış. Yani Beattles'ta olan. Aynen. Ee, o şey mesela Rolling bir çıt daha fazla olabilir. Şey açısından. Adamlar bir kere çünkü Anfins şeyini yarmış yani. Evet. Anfins Mesela şöyle anlatayım size. O Anfinsin şeyi çeperi vardır ya. Bitiren çeperi. Onu neşterle falan yarıyorlar abi. Distortion'u buluyorlar adamlar o <gülüyor> şekilde. Ben çok şey diyemem, overrated diyemem. Ulan aklıma hiçbir şey gelmiyor. Manga overrated abi. abi manga. <gülüyor> manga. manga lütfen mesela lütfen. bak dedim ya. Pentagram'ın o sıçısını konuşacağız. Manga'nın Şehriyüzün albümünden sonraki böyle dibe böyle bam diye vuruşunu konuşacağız. Bence manga en baştan bir zandik. Yani. Ne biliyor musun manga abi? Linkin Park konuştuk ya bundan <gülüyor> birkaç önce. Linkin Park şunu başardı abi. Linkin Park işte Raple metal aslında aynı şeyi anlatıyorlar ama farklı yoldan anlatıyorlar gibi dedim ya hı hı. Onu birleştirmeyi başaran ve popüler kültüre kazandırmayı başarabilen grup Anladın evet. mı? O tarzı oluşturdular adamlar i̇şte Ama Manga bunun kalitesizini yaptı Aynen Bir öyle Manga bunun Kürdi, Kürdili yaptı evet. Türkiye'de yani, O da yemiyor işte Aga Mesela yani. hani şey var Bir şehri ayırdı bizi hı. Ve bu son olmayacak Yani Kürdi, Kürdi yani ben <gülüyor> iti musiki konservatuarında okuyorum Hayatım bundan geçiyor. O yüzden bıktım abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hocam başka ne varmış? Overrated evet, sence? Overrated. Daha sonra olmuş soru falan varsa onlara da bakabiliriz. Tabii. Overrated şu an düşündüğüm... Mesela C.L.N. Ertem zamanında severdim bence şu an overrated olmaya başladı. Ceylan Ertem biraz evet popüler oldu. Evet yani hmm. e, Ütopyalar Güzeldir miydi albümün adı? Tam hmm. hatırlamıyorum. O albüm hiç fena değil. Evet o albüm iyi bir albüm ya. Evet evet. Şimdi ben Ceylan Ertem'in davulcusundan ders aldım. Hı -hı. Bu arada Ceylan Hattin'in arkasında çalan hepler inanılmaz. Murat Çöpür falan, Basçı falan, de, uf aynen. abi adamlar zaten. Hepler inanılmaz çalıyor Hı -hı. ama şöyle bir olay var, ee, nedense ben de yakalayamıyorum o şeyi. Yani Hı -hı. Ceylan Hattin'in çok sevesim gelmiyor hiçbir zaman. Değil mi ama o, o, o tezlik, bu, karakteristik bir vokal tarzı evet, yüzünden olabilir belki de. Büyük ihtimalle yüzünden. Ee, mesela şu an yukarıda şey var. protejiyi gördüm, hiç o demek istemiyorum değil çünkü hiç değil. <gülüyor> yani smack, smack My Bitch Up var bir kere anladın mı? Onlar evet. değil mi arkadaş? Yani Smack my, my Bitch Up var, O tamamen kolaj yani bir tane şey de değil. Adamlar abstrak bir şey koymuş ortaya böyle, bam diye hı hı. önüne. Bu arada e, şey Abi var. gömeceğim zaman gömeceğim. Şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Çok özür dilerim. Killers ya. var ya, Killers. Killers yani şu an tabi yani şu an hiç kimsenin dinemeyi bulup ama zamanda böyle çok uzun süre İngiltere'nin Top listesinde Killers grubumu i̇şte Cream, Krim aynen, aynen aynen Hadi Cream okey abi Pol, Polis falan Tamam onlar okey ama Hı -hı. Killers böyle biraz daha All the faces Yani çok şey bir şark şarkılar yapıyorlar Gitarro şarkıları yapıyorlar anladın mı? <gülüyor> Gitarro şarkıları nedir abi? Duyursun nostaljik bir yabalırsın Aha ne güzel eskiden oynardık dersin e, Ve geçersen hayatlarına devam edersin Böyle şarkılardır Anladım Sen nasıl böyle bir şarkıydın İngiltere'nin Şeyi oluyorsun Hit ilk 10'unda bu haftalarca kılabiliyorsun. Aklım almıyor. Bir bakayım. Ben şu an son ona cevap getiremem. Onun Ama dışında... illa bir yerden şey verir abi zaten. Yani ee... nasıl söyleyeyim? Mesela şeyi düşünüyoruz ya bir yandan. İşte bir sürü şu an grup çıkıyor. İşte yeni böyle ee, rak yıldızı gibi çıkan gruplar var. Creamkatemis. Aynen Creamkai abi. Korkemoto overrated denmiş. Abi bak mesela buna katılmayabilirim biliyor musun? Korkemoto çok yani Körkemütler, Soyuz bunlar çok sövülen şeyler ama evet. ben şu, şunu iddia ediyorum. Metallica olmasaydı ben şu an burada değildim. Hmm. Sen de olmayabilirdin belki. Belki o kadar etiketmişler ama. Megadethçiydim hep. Tamam ben de Megadethçiyim canım. Ama şey açısından söylüyorum. Yani Metallica öyle bir ikondu ki. Ya tabii zaman. Anda, Evet Ya, ya ben 11 yaşımda tanıştığımda, 10 yaşımda tanıştığımda yani beni götürdüğü yolda ben şu an mesela ne bileyim konservatörde okuyorum. Ben şu an seninle burada bunu konuşuyorum. İnsanlar bunu yapmaya çalışıyorum. Evet, evet. Bu vizyona sahibim tamam mı şu an? Yani başından ona sahip olduğumu düşünüyorum. Yani, yola sokan metalika biraz. Evet abi. Yani metalik olmasaydı yani ben saygı için falan değilim. Metalika olmasaydı ben şu an burada değildim yani. Hayatımızı değiştiren dediğimiz şeyin direkt karşılığı metalika. Tabii canım. Yani. Bu arada e, Boran çakmak yedi. E, Bolonsu'yla suyla. Dadolar. Dadolar. Hoş geldiniz. Hepinizde hoş geldiniz. E, Körkemat ve Larsurliyinde bir yandan işte e, teknik olarak yetersiz olduğunu düşün düşünmeleri. Bu yüzden bence şey beni biraz üzüyor. Tabii yeterli sizler. Yani Lars Ulrich biraz şey. <gülüyor> evet, evet Şimdi Ben davulcu olduğum evet. için biraz kızgınım yani. Ama mesela şöyle söyleyeyim lan. Lars Ulrich gibi van hani vanı hissettirebilecek bir insan var mı? Yok. İşte evet. Anladın Şimdi mı? oradaki twin pedal hani evet. dr evet, evet. dırırır. evet. dr yani çok yani tam o Lars Ulrich davul. Bir de ve... adamlar zamanında o trash çok farklı bir yönünden çok daha insan dinlenebilir bir yönden. Mesela Slayer gibi, Anthrax gibi değil. Evet. Adamlar çok daha dinlenebilir şekilde sana o şeyi verdiler. His his doğru. Yani kör mesela şey var. No Leaf Clover diye bir parça var abi. Bilirsin. <Gülüyor> SNM albümünden. Metallica'nın eee SNM albümü No Leaf Clover. Parça işte şeyle şey kaydediliyor. Orchestra'da falan kaydediliyor. Tot tot tot tot tot tot da da diye girer. Abi orada geliyor Kevin'ın bir tane şey var. Solosu var. Solo demeye bin şahitsite. Da da da da da da da da yapıyor ama abi bence parçanın en patladığı noktaya bağlamak için birebir de bir şey o değil mi? yani adama yaratıcılar ha belki şey olabilirler neydi nedir ona e, teknik olarak yeterli olabilirler Hı -hı. ama teknik olarak yeterli olup bir şey yapamayan insanlar mesela overrated mı? Alçan overrated dream theater bak şu an yazacağım e, evet çok doğru ya dream theater overrated'in zirvesi abi. O kadar büyük büyük alkışı verdim mi şu an sana. yani adam bence ilk olarak muhteşemler değil mi? Evet herkes çok iyi çalışıyor yani. ama mesela yayının başında konuştuğumuz şeye geleceğim e, sahne Nasıl olmalı abi? Bana sahnede isyiatı verebilmem lazım. Evet. Dream'de sahnede hiçbir şey vermiyor. Hiçbir bana. şey vermiyor. John e, Petrucci geliyor. Böyle çalıyor abi. Sıçmayacağım. Sıçmayacağım. Sıçmayacağım. Sola bitiyor. Aynen. işte sonra Portnoy geliyor şu an işte şu Mancini. Portnoy aynı şu an. E, işte Portnoy geliyor. Her haber, şeyi vuruyor. Şov, yapıyor, her şeyi vuruyor. işte Mancini'de de o küçük Aynen. şeylere, bongolara vuruyor. Mesela Mancini daha çok beğendiğim bir davulcu Portnoy'a göre ama yine de basit bir şey anlıyorsun değil mi? Adamlar e, müzisyen müziği yapıyor. Müzisyen müziği yapmak hem müzisyen olma rağmen sevdiğim bir şey değil. Evet. Ben çünkü e, seni müzisyen denemek için istemiyorum. Yani ben senin o şarkıyla anlattığı hissi merak evet. ediyorum anladın mı? Bak şöyle bir şey var. Mesela Rush bunu veriyor. Progress, progressive şeylere ben e, kapalı bir insan değilim. Dream da hiçbir his vermeden evet, bu yapımaya Dream Theater biraz şey ya, e, çok iyi robotların çaldığı müzik gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela yani... şu an AI'lar falan yapılıyor abi, işte, müzik yapan AI. Aynen. Geçen bir tanesi Beatles şarkısı yapmış. Benzeyen bir parça Aynen, yapmış. Aynen benzeyen ya. bir şey Süper, yapmış. Süper dinleyelim bir ara. <gülüyor> ee yapmış Yani Dream Theater'ın biraz şey albümü hariç. Ee, bu Metropolis'in olduğu albüm neydi? Bilmiyorum. Bir albüm bir de Systematic Chaos galiba. Oktavarım da baya iyi albümdür Yani genel olarak bu özellikle son albümleri falan. Şu şey var bir tane, bir tane çocuk var Bir sitetle böyle bir tane EP'nin üzerindeydi. Sadece, sadece o, ceketli olan. Ben ona, o albümü sevmiyorum Ben de sevmemiştim onu diyorum. Ha, yani o. o albümleri falan o... Yani hiç dinlendiği değil. Mi? Yani son albümler çok kötü zaten. Yani direkt şey babana abi o şimdi çalalım abi random. Hı hı. Sonra güzel melodik bir şey çıkmış değil mi? Tamam, Melodilermedi bir işaret Bir şey çıkmış bunu kaydetmişler ve koymuşlar gibi. Evet. Yani her şey takır takır yerinde mesela. Aynen. Bundan bir yayında sadece bir yayına özel bahsetmemiz lazım abi. Ee, şimdi hemen biz yavaş spoilini vereyim. Grup denilen bir şey var değil mi? Sen de, de bahsettin. Grup. Ee, bir parça dinlemen için. Seni hooklayabilecek, hemen yakalayabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Hı hı. Senin kalp atışın mükemmel değil tamam mı? Senin yürüyüşün mükemmel değil. Senin yaşadığın ritim mükemmel değil. Ama neden acaba metronom dediğimiz işte tık tık tık tık işte belli milisaniye aralıklarıyla vuran şeylere bağlı olarak çalıyor sançalar. Bunu bir ara konuşmamız lazım. Evet. Dream Theater buna düşüyor. Hiçbir isveremiyor bu yüzden. Evet yani. Tabii çünkü Ş şöyle düşün abi. Bir John Mayer düşün? Tamam. Evet, evet. hani Mesela. John Mohamed bak bir de Mike Mangini'ye bak. Hı hı. Kurban oldum yani. İkisinin arasındaki farkı göremiyorsunuz. Tarih farkları var. Bir, yani evet. her şeyden öte abi adamların e, hani şeye, ritme bakış açısı farklı, tariflerinin evet. bakış açısı farklı. Bak Mangini böyle yapıyor bak. bu dünyadaki en komünki ritim oluyor, tamam mı? Hı hı hı. çalıyor. Bir çok özür dilerim. Hissetmiyorsun, tamam mı? Hı hı. John Mohamed geliyor. Dört dörtlük çalıyor adam. Dört dörtlük çalıyor, tamam mı? Ama ne yapıyor? Dört üç şarkı kınmışsın, dört dört bir de onu ritim yapıyor, tamam mı? Hı hı. Ve yani çok da zor değil, anladın mı? Böyle inanılmaz, çok ina öncü değil, dünyaları keşfetmiyor Aynen. adam yani. Hı hı. Ama o gru, o hissiyat, hı hı. o şey, o kadar iyi ki mesela rock'n diye bir şarkılar, rakenol diye bir şarkıları var bunların lezzetinden. Bak giriş şöyle bak, ps -ps -ps yapıyor tamam mı? Ondan hı hı. sonra ps -ps -ps yapıyor, orada böyle sen şey oluyorsun, şarkı başlarken böyle, o geliyor diyorsun, anladın mı? Hı hı. Ondan sonra rødøt da da diye giriyor. Tamam mı double? Tamam diyorsun yani işte bu. Sana veri hisset, sana kapıyı açıyor anladın mı? Hı -hı. Yani şarkının kapısını açıyor. Mike Mansion'ı ne yapıyor? Puffrrrrrrrrrrrrrrrrr yapıyor. Hı -hı. Sen böyle diyorsun, okey tamam. Ya mesela bak bunu yapıp hisse verebilen de var mesela rush. Tamam rush, rush veriyor ya da işte... i̇şte Bilge Rufa da veriyor mesela evet. King Crimson'ın double csu. Herif hayvan gibi şey yapıyor. Yani burada şey anlattığımız şey fil atmak ya da işte çok hızlı çalmak ya da işte çok doldura doldura 16'lık 32'lik yani ara değil. çalmak değil. Burada anlattığımız hissiyat. Yani mesela sen o hızlı çalmak ne almak istersin? Belki kaos, belki ne bileyim işte e, belli bir ileri götürme, belki yani koşma hissiyatı, gibi bir şey, falan gibi şey atmak isteyebilirsin. Aynen. Ama bunun hiç nedensiz. siz. gibi müziğine müzik yapmak Aynen. gibi yaparsan, Dream Theater gibi yaparsan olmaz. Ben etkilenmem. Ben de etkilenmiyorum abi yani gerçekten overrated bir grup bu arada yani sakın dinleyin tabii. Yani. Tabii dinleyin abi sakın dinlemeyi denemez kimseye de şey benim için overrated bir grup şöyle devam ederiz Buradan mesela listeyi bozacağım hemen lezzetli açacağım abi Kashmir açacağım. Copyright Alert Copyright Alert Evet başka ne var hayatımızda Baş, başka sorunuz varsa işte konuşmak istediğiniz abi. Ne güzel şeyler yapıyor insanlar falan dediğiniz şeyler varsa dinleriz. Ya da öneriniz Ö var mı ya? Aynen, yani? Aynen, öneri falan. Mesela... Şunu dinleyin falan diyeyim, biz de haftaya onu konuşup e, ya gömelim ya yüceltelim. Evet evet, yani mesela ben hani kendi yayınlarımı yapıyordum ya eskiden. Şimdi çok daha mutluyum mesela, çok güzel burada hani şeyle konuşmak. Hı -hı. Ee, tek kişi konuşurken abi bir şeysin. Kendi konuşuyorsunuz, kendi doğruluyorsun. Hı -hı. Mesela Öyle bizim de arada <gülüyor> düşeceğimiz konular olacaklar bu çok doğal, çok Hı -hı. olması gerekendi zaten evet, bu. Değil mi? E, Elinin nesil var, iki elin sesi oluyor. Uy aynen aynen öyle, aynen öyle. Yani işin geldiği noktada e, bir parça üzerine konuşurken çok farklı ara gidebilirsin. Ben sadece şunu kırmak istiyorum, zevkler ve renkler tartışılmaz lafını kırmak istiyorum. Abi hayatımda gördüğüm en kötü laf <gülüyor> bu arada. Yani hayatımda gördüğüm en arkasına sığın sığınılan şey bu arada zevkler renkler tartışılmaz olayı. zekler renkler bal bir tartışılır. Easy way out bayağı ya yani. Sadece doğru şeyi bulam bulamayabilirsin. Zaten sanat dediğin şey. Zaten eleştiri, zaten bir şeyi estetik algısı dediğin şey tabii ki farklı çağrışımları, farklı neden ona yorumları doğurabilir. Evet doğru. Ama sen bundan al tek de kadar tanışılmaz ya!'' de gidersen bu şey yani vizyonsuzluk bu kaçmaktır yani. Anladın mı? Biz bunu konuşuyoruz burada. Burada her şey yazılabilir. Ne bileyim bir gelir bana Serdar Otaç'ı över yani. Ölsün. Yani ölsün tabii. Ben de bir yandan bakarım. Ya. Adam derim ulan kaç yıldır Türkiye, Türkiye piyasasında her yaz yok ediyor. Bence başarılı derim. Enes Batur'a şey demek gibi bir şey bu anladın mı? Adam bu kadar insana şey yazıyor Zaten adam işi gibi çalışıyor bunda falan demek gibi bir şey. Aynen. Ne diyorlar? Ee, Rick Wakeman, Catherine of Aragon. Yes'in klavyecisidir kendisi diyor. Boğuzcum e, bunu alıyoruz. S e, Sabuncu Ramazan Ramazan abi çok güzel şey yapmışsın. Aynen. Oyun ya da, ya da film, film sonuçları, sonuçları hiçbir başlık olabilir. Haftaya, onu yapıyoruz. haftaya bunu mu yapıyoruz acaba? Acaba yapıyor muyuz? Ee, sonra nedenmiş? denmiş? Oğuz Pelin 2 Six Wives of Henry Seven albümünden. Hemen bakarız. Kapcolaway kap kap kap geldi. <gülüyor> ya bak bir şey soracağım. Kapcolaway... Ben bilmiyorum ama anlatsana biraz. Abi, Mesela ben sata Kapcolaway'i. Kapcolaway ne biliyon mu? Blues Brothers filmini izledin mi? Ha. İzlediğiniz önemli. O zaman şöyle geliyorum sana. Bu hani e, 1940'larda böyle çizgi filmler olurdu ya 50'lerde 40'larda falan böyle siyah beyaz hı hı. böyle hayaletler olur iskeletler olur böyle bacaklar uzar falan böyle inanılmaz animasyonlar vardı. Oradaki müzikler hep böyle blues, jazz gibi. Evet e, müzikler. E, aynen müzikler. böyle hı. acayip müzikler var. Hı hı. Cap Culloway'ın My no şarkısının bir bölümünde var hı hı. ve şeyi hayaleti Cap Culloway gibi dans ettirmişler inanılmaz olmuş bunu daha sonra izletirim sana siz Biz de izleyin lütfen ee, minimum nedir minimum bir e, bir uzunsu cazımsı bir şarkı hı hı. daha ee, çok etnik gibi mi yoksa şey mi modern caz gibi mi ya, çok çok Kepkaloğlu ya <gülüyor> çok ya o çok iyi yani çok <gülüyor> orijinal bir şey var yani şimdi ne, neye sokacağını bilemiyorsun ok garip bir şey ee, ama Kepkaloğlu'nun öne çıkan yanı biraz da şey e, sahne şovu diyebiliriz çünkü <gülüyor> herif inanılmaz dans ediyor okay. Yani 1940 Michael Jackson gibi Dans ediyor anladın tamam, mı? Böyle inanılmaz hareketler Garip garip şeyler bu arada Hans Zimmer'ın Crystic introsu çok arka plan atılıyor Ama bana kalırsa en iyi eserlerden biri Vaktiniz olursa onlara bakabilirsiniz Crystic introsunu biliyorum çok güzel eser Ama Hans Zimmer <gülüyor> mesela bir, bir konuda eşitleyebilirim abi ee, Hans Zimmer e, Masterclass diye bir Şey var site var belki Hı -hı. görmüşsündür bu işte çok ünlü insinler. İşte ne bileyim mesela tenis oynamayı öğretiyor. İşte Stephen Curry basketbol oynamayı öğretiyor. Hı hı. Ne bileyim Martin Scorsese film yön yönet yönetmenliği yani. öğretiyor. Hans Zimmer da film scoring öğretiyor. Ama yani Masterclass'ın kötü e, o, olduğu bir nokta. Yani sana 90 dolara bir şey satıyor. Bir eğitim satıyor. Tamam mı? E, Okey. ideal bir fiyat. Bir eğitim için. Hı hı. Ama o kadar lack of şey ki. Neden ona lack like of sample ki? Yani adam sadece yüzeysel geçiyor. Hmm. Bu e, bir tık hani şey insanları doğuracak diye korkuyorum açıkçası. Mesela Hans Zimmer'dan işte müzik yapmayı öğrendim kanka. Şeyini dinledim. İşte epik müzik böyle yapılır kanka. Çun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. Tamam bu şekilde yapın çok güzel. Ama Hans Zimmer'in çok güzel yaptığı bir şey var. Hans Zimmer her Önüne gelen esere farklı şekilde yaklaşabiliyor. Evet. Şimdi mesela benim... E, neden ona? Çok el üstüne tuttuğum isimlerden biri Rami Javedi, Game of Thrones'un, Westworld'un, işte ne bileyim Assassin's Creed, Revolutions'un falan müziklerini yapan adam. Jasper Kite mesela. Jasper Kite, evet. Yani her işinde farklı bir şey yapabiliyor. Evet. Bir sürü insan var böyle. Mesela hani şeyin de dediği... Kim demişti? Sabuncu Ramazan demişti. Sabuncu Ramazan'ın dediği gibi. Haftaya konuşacağız inşallah. Evet. E, yani film müzikleri, oyun müzikleri elinde bir şey var, bir tema var elinde bir materyal var, bunun üzerine bir şey inşa etmeye çalışıyoruz post prodüksiyon işi birazcık daha bu tip işlerde doğru yoldan yaklaşabilmek çok önemli mesela şey var çok kolay yönden işte Hans Zimmer'ın şeyini izledim ben o çok kolay yönden yaklaşmayı öğretiyor abi Hans Zimmer bunu yapmaması lazım Anladın ya ama bu, bu biraz şey ya. Yani onun ben kişisel olarak eşitlemek bu onun hani yaptığı işi değil. Yaptığı iş mükemmel. <gülüyor> Kristiki çok güzel bir parça. Mesela şey var. Time diye bir parçası var Interstellar'ın. evet. Epstein. Bu arada Jesper Kain'e dedin. Çok büyük gaza geldim biraz. Sesini kesmek zorunda. Çaşayım. Coş. Jesper Kain inanılmaz bir birif ya. Evet. Jesper Kain'in Assassin'ın Creed'leri, e, Banner Saga müzikleri. Evet, evet. Yani gerçekten Assassin'ın Creed'de yaptığı ve Banner Saga'da yaptığı iki evet. ayrı Yazıdan hemen bak 2 bunu konuşuyoruz değil mi? Bir adam hem essesink müzüğü o böyle işte e, Rönesans'ı anlatan Hı -hı. ipik böyle inanılmaz işte böyle o müziği duyunca aklına işte Edith Sousa Family müzik mesela şey evet yani, e, parçalarının akılları kazınan şey zaten yazıyorsun Family. Bu orada böyle şeyi e, ne onun adı? Camlarının içine su koyuyor abi. parmağıyla döndürüyor, döndürüyor yapıyor şarkıyı tamam mı? Hı. Ama inanılmaz. Evet. Yani sen oradaki Rönesans şeyini alıyorsun. Hı -hı. Sonra Banner Saga'daki şeyi gidiyorsun. Yine aynı adam yapıyor. Ve bu sefer işte böyle Northern mitolojisini şeyini alıyorsun bu sefer. Hı -hı. Biraz da böyle e, Lord of the Rings var bir şey var zaten. O bir yolculuğa çıkıyorlar. O şey alıyorsun yani böyle yolculuk Ama falan. Ama bir de bir yandan şey de hissediyorsun. Ah Cesper Kite diyebiliyorsun. E, tabi diyorsun. Çünkü şey kendi mesela, veriyor. Hans Zimmer'da çok var o. Evet. Hans Zimmer mesela Shepard Tons diye bir şey var abi. Yazalım. Ben e, Shepard Tones diye bir şey. Yaz çıkar. Shepard Tones. Shepard Tones diye bir e, psikoakustik diye adlandırayım size. Psikoakustik tekniği var. 3 e, layer düşünün. 3 tane ses kanalı düşünün. Bir tanesi tizleşir. Bir tanesi ortada kalır. Bir tanesi de pese doğru gider. Tizleşen yavaş yavaş sesini kaybeder. Pese doğru giden sesi artar. Ortadaki de dümdüz devam eder. Tamam mı? Bu şekilde böyle 3 tane layer var ya. Bunlar aynı anda duyuluyor. Aynı ses kaynağı Hı -hı. gibi düşün. Sonsuza doğru giden, böyle biri düştüğü için, biri yükseldiği için Yani o düştüğü yerde öbürünün yükselmesini hissediyorsun Böyle sonsuza kadar böyle Yükselen bir parçaymış gibi duruyor oluyor, Hı -hı. tamam mı? Hans Zimmer onu sonuna kadar kullanan bir insan Bunu işte ritimsel olarak kullanıyor, işte Time'da Clock Ticking'li kullanıyor Hı -hı, evet. İşte Dunkirk'ü izlemişsen abi, Dunkirk'ün aman ya yarabbi ben evet, Koltuğa böyle <gülüyor> Asılmıştım yani Orada sonuna kadar kullanıyor Teknik konuları bilmek böyle bir şey işte, teknik konuları bilerek kendini hissettirerek, karakteristik özelliklerini hissettirerek estetik bir şey çıkarmak ortaya. Tabii Estetikleri canım. ben buna girmem. Ama sen e, bir olaya yaklaşırsan mesela Dunkirk'ü ele alalım. Dunkirk, Dunkirk e, işte bir gerilim havası var. İşte insanlar sıkışmış. Birileri Aynen. kurtarmaya geliyor. Birisi havadan. İşte üç farklı yoldan evet. anlatılan bir Aynen. olay var. Farklı zamanlarda anlatıyor. Zaten Christopher Nolan'ın da yani böyle başyapıtlarından bir tanesi hı hı. şu an benim hı hı. için. Hans Zimmer buna öyle girmiş ki abi. Adam Müziği de böyle gerginlik, yani gerginlikten kastım ama korku müzik gibi, atonel şey şeyler yani. Falan, yani. falan gibisinden değil. Cidden tonal ve melodik yapılar altında gelebilecek şekilde Hı -hı. üretiyor. Mesela, özür dilerim. Yok yok, tamam tamam. Van, Vangelis var ya, bu Hı -hı. şeyin müziklerini, Blade yapan, Blade müziklerini yapan, Blade Runner'ın müziklerini yapan. Bir tane yerde okumuştum, şey diyor, e, iki farklı sci-fi movie müzik yapma şekli vardı diyor. Bir o şey alet var ya, böyle elini kullanmadan wii wii böyle. Ha. Bir onunla işte adam zamanında işte el, Elin sesi çıkartmak için onu kullanıyormuş Hı -hı. Bir de orkestral müzik vardı diyor onun işte Star Wars'da yapıyor mesela Evet anladın Hı -hı. mı? Space Opera diyorlar hani Space Opera Herif ikisinin tam ortasında Hı -hı. Buradan gelen böyle garip elektronik sesleri alıp, Hı -hı. Bir yandan da orkestral heavenly voiceleri alıp Hı -hı. Birleştiriyor ve Blade Runner'daki müzikleri kuyu yapıyor Hı -hı. Ve inanılmaz yani. abi zaten... Diyecek tek bir kelime yok. Şöyle mesela neyin? bana sor hani hangi soundtrack sanatçısın hangi kompozörler çok beğeniyorsun. En, enlerin, ben enleri çok şey yapmam ama Hı -hı. herhalde böyle en çok kalbime etkileyen, zaten Blade Runner beni çok etkileyen bir film. Hani bir tane parça yaptım onu şey atarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Falan. Ee, yani Vangelis o kadar farklı bir yönden ki mesela bir şey kazandırmayı başarıyor parçaya. Tabii canım. Heh bu aklımdaki şarkı bu, Remix Song. Ha mesela. Evet ya da mesela işte şey e, hangisiydi şeyden sonra gelen, It's Too Bad She Won't Live. Batdene gelen, Who evet, Does. Evet, who şey, Does. şeyinden sonraki parça. Püf, ne parça yani? Değil mi? Yani i̇şte... adam aynı filmde Hı -hı. böyle garip Hı -hı. böyle elektronik drırırlı müzik de yapıyor. Sonra Remix Song Hı -hı. diyor. Hı -hı. Yani synthesizer'lı. synthesizerli. synthesizerli. Hı -hı. Sonra Remix Song'u da bir patlatıyor. Orada yani, da ağlamaktan geberiyor. Tabii. Yani Yani bu şekilde yani. Mesela biz bu yayın boyunca sürekli övdük. Zaten evet. bir gaza gelip öveceğiz abi biz. Yani, Çünkü yani. böyle insanlarız yapacak bir şey yok. Biz <gülüyor> yani, gaza geldik. Hani soundtrack'tan bahsedildiği zaman ben çok okeyim abi. Ben çok devim evet. yani o konuda. Çünkü hep dinledim. İşte mesela doktorun şeyini unuttum şimdi. Doctor'un müziklerini en ipimi unuttum. Ben Doctor'un un <gülüyor> müziklerini çok iyi koymuyor biliyor musun? Ben varım abi. Çünkü orada da çok değişiklikler var. Hele bir dizi olduğu için. Hani haftalık çıkan bir şey. Yani sürekli üretimdesin burada yaratıcı olmak çok değişik bir şey. Hmm. Yani, Tabi hani ucuz şeyler falan da var, hani çok kullanılabilecek şeyler de var ama mesela hani John Williams kıvamında parçalar da var orada. Ben zaten şey e, doktorunun böyle inanılmaz takipçisi değilim. Hı hı. Zamanında bir iki izlemiştim. bu yeni doktor e, o geldi ya kır saçlı bir dayı. Kapaldı. Onun önce kim vardı? Matt Smith vardı. Met Smith. Ben Matt Smith'in böyle hepsini bitirmedim bile. Hı. Şöyle abi ben mesela e, Eccleston, David Tennant full izledim. İyi koklu zamanlarım. Hı hı. Sonra Matt Smith geldi. Adamı çok sevdim ama bir şeyler eksik gibiydi. Tamam mı? Değil mi? Ben, o, o yaşımda bile herhalde şeymişim. <gülüyor> Moffat <almış>. mı? Emmy <gülüyor> yani. Pond herhalde mesela beni çekmemiş zamanında. Güzel He. eyvallah kadın. Tam ergenlik dönemimize gelmiş. E, e, ooo, ne güzel falan. Ama, ama yine de bir yerde bıraktım yani Emmy Pond'u izlemeyi. Ben zaten hiçbir zaman yani. öyle şey olmadım. O yüzden müziklerine de çok dikkat edemedim. Açıkçası. Anladım anladım. Ee, bak bak 2 saat 3 dakika olmuş, evet. o zaman yani ne çalalım ya, soundtrack'ı konuştuk, soundtrack'ı çalalım abi, evet sound neyle çıkalım? Şöyle güzel bir şeyle çıkalım. Neyle çıkalım chat? Chat, konuş. Chat konuş bizi, ne yazmışlar bu arada. doktoru 2 sene önce krispis krispışı bölümünde santalı olan bölüm tırt olmasına rağmen türk müthişti. Mesela ben hiç bilmiyorum oraları, ee, bir bakayım abi ona. Çünkü dağtırdın orada... müziklerini bayağı seviyorum. Bu bir şeyler YouTube'dan açıp bizdesiniz diye direkt demiş. Bunu okuyacak var mı? Ee, telif diye bir şey var ayakta. Biz de öğrendik mi? Ee... Yok şey dedi işte telif yok da şey. Eee ne YouTube'dan izlesin Şey mi diyor? Kapkola bey mi diyor? Hıhı aynen. İzleriz abi onu zaten. Şey değil. Yani şu an böyle deneme yerindeyiz. Hani e, belirli dönemlerde şey de yapabiliriz. Eee nereden ne demişti? Ee Prokevi'nin Romeo Juliet Dance of Kings diye bir beste var. O bestenin Emerson'ın o çok güzel power cover'ı var. O muhteşem bir yapıt. Sana göz kırpıyorum. Bomb Bombagin yapıştırdım Green Fanland'dan diyor. Olabilir bak soundtrack. Olabilir. Olabilir. Ya da Martin Proloviski çalalım mı? Olur. Haydi bu sefer aynı. Half the Bank kapatırız mı? E tamam, alte sen de az sonra. Tamam. <gülüyor> Zaten ani MK Kapı Televizyon haftada aldım Aynen. <gülüyor> tamam ben Gaza geldiğim için burada şey yapıyorum. Eee sazı ele alıyorum. Tamam mı? Bu, bu sefer Witcher'dan, Witcher'dan kapatıyoruz beyler. Ya bayan bilmiyorum ama. İnsanlar, canlar. Güzel İngilizce, çocuklar. Ee. Witcher'dan neyle kapatıyoruz? Valla ben Care Morhan alırım. Trail alırım. Trail alacağız ya. Silver for Monsters alırım. Onlar çok kısa böyle tak tak tak parçaladığı için. Trail çok böyle akışı tamam. var, çok farklı yerlere Hadi gidiyor. Hadi bakalım, Trail'a. Trail Ghast. Slayer